Açık dergi. Açık Dergi'ye devam ediyoruz. Parma ailesinden bahsedeceğimizi söylemiştik programın başında. Saray Terzizli Parma'nın evinden 1902 İstanbul'una zaman yolculuğu, bu etkinliğin başlangıcı ismi buydu daha doğrusu. Ve zaman yolculuğu Uluslararası Çağlara Köprü Kuruluşu'nun Venedik birimiyle Venedik'teki Kafoskar Üniversitesi'nin işbirliğiyle gerçekleşen aslında yeni bir tarih öğretim yöntemi. Çocuklara e, özellikle bu tarihi etkinlikleri canlandırma tiyatrosuyla bir özel alan yaratarak geçmişteki meseleleri onlara anlatmak üzerine gerçekleştirdikleri özel bir etkinlik diyelim. Projenin koordinatörü Cecil Franchetti'ydi ve aslında projedeki kostümleri de Venedik'ten getirdi. Burada çocuklarla birlikte ürettikleri bir kısım kostüm de vardı. Bunları giyerek e, dönemin... Yerli ve yabancı elitlerini yanı sıra e, onların temsilen İtalyan Türk bilim ve kültür çevrelerindeki kişileri canlandırdılar. Onlara İtalyan Koleji'ndeki öğrenciler eşlik etti bu arada onlara da söylemek lazım. Yaşları da sanıyorum 5 ve 9 arasında değişmekte. Yine hatırlatırsak 2. Abdülhamit'in saray terzisiydi Paul Parma ve onun Pera'daki eski evi şimdi Armada Pera Oteli olan evi de e, aslında bir çeşit müze olarak da işlemekte. Restorasyon sonrasında küçük çaplı bir alan düzenlenmiş orada. Orası da Terzilik Müzesi olarak geçiyor. En azından bunu söylemek lazım. Ve Mario e, Bey, Mario Parma İstanbul'daydı. Bu etkinlik vesilesiyle de sıkça gelip gidiyormuş. Ondan da Bahsettiği İstanbul sevgisinin yanında onu da duyma şansımız olacak fakat Mario Parma ile konuşmadan önce İtalyan Büyükelçisi'nin eşi Barbaros Karante ile konuştuk ona bir kulak verelim bu etkinlikten ve bu etkinlik aslında ikincisiymiş bir önceki etkinlikten de bahsediyor olacak sonrasında da Mario Parma'ya geçelim. It was a very interesting project is the second project uh, we are uh, performing here in uh, Venedik Saray mm -hmm. with uh, Cecilia Francati in time travel last year we performed uh, the passage of uh, uh, Halley comet mm -hmm. in uh, 1608 with the first uh, cannocchiale of Galileo mm -hmm. and we perform it year with the student of Italian uh, Imi disse This year uh, we organize uh, since uh, before summer uh, this time travel uh, with the family mm -hmm. Parma family because we know uh, Mario who live now in Italy mm -hmm. but is born here in Istanbul and uh, the um, hotel uh, Armada Pera was the residence of uh, his family yes. like the palace in front of Armada Pera mm -hmm. through Istiklal Caddesi. And it was a very interesting occasion to think to speak about the Italian community. Actually as it is mentioned this is a new teaching style. Yes, is a new teaching style for history. Is a living living history. So the children Evet here, yeni bir tarih öğretme uh, biçimi olduğunu really söylüyor. Evet, çocuklara özellikle tarih iyi öğretmenin yeni bir metodu aslında bakarsanız bu proje diye belirtiyor. Çağlara köprü. Bu ikincisi hatırlatmak gerekirse Bridging Ages ismine taşıyan genel proje'nin İstanbul'daki ikinci etkinliği gerçekleşti bugün Venedik plasında ve dönemin aslında işte tarih, kıyafetleri alışkanlıkları yemekleri canlandırıldığı bu etkinliği söylediğimiz gibi İtalyan Kolejinden de çocuklar katılmışlardı. Evet, o dönemi tekrardan hissetmenin hoşluğunun yanı sıra aslında böyle bir yeni metod sunuyordu olması, bu zaman yolculuğu time travel işinin ayrıca dikkat çekilecek bizler için de. Bu sabahki etkinliğin aslında ev sahibesi e, olan Barbara Skranti'yle teşekkür ederiz. Bu e, mülakat için İtalyan Büyükelçisi'nin eşi. Şimdi e, galiba Mario Parma'ya e, geçebiliriz. Mario Parma dün akşamki şeyde de e, açılışta da vardı. Bugün de galiba oradaydı. Evet e, evet oradaydı. Hatta az sonra anlatacak kendisi de bu kıyafetleri giyenlerin arasında yer alıyor. Zaten aile fertleri de bu etkinliğin içinde yer alıyor. Aynı zamanda e, Cecil Hanım ve az önce sesini duyduğumuz Barbara Hanım da yine kıyafet giyip deneyenler arasında. Evet ve parmaları ne olduğunu da merak ettik. Onu da sorduk. Çünkü şahşalı bir dönemleri olmuş İstanbul'da. Oldukça. Sarayın terzilini yapmak gibi oldukça önemli denebilecek bir işleri var. Ama sonrasında politik ortamın gelgitlerinden ötürü ülkelerini e, terk etmişler. Evet. Kulak verelim. Sonra In bir iki cümle daha uh, edersin. Uh, Merhabalar. Merhaba, merhaba. Hoş geldin demek istiyorum önce. Çünkü bildiğim kadarıyla burada yaşamıyorsunuz. Yok. Ben İtalya'da yaşıyorum. <gülüyor> Roma'da ya. Ee, yaşıyorum ve burada 1962'ye kadar Hı -hı. yaşadık hepsi aile parma Hı -hı. ile. Sonra 6-7 <gülüyor> yolaylarıyla... evi ee, e, e, gittik aslında. gittik İtalya'ya neden o zamanlarda biraz problem idi. Biz tam burada oturuyorduk. Meşrutiyet Caddesi, Avrupa Pasajı Hı -hı. ve hepsi tank geçiyorlardı Hı -hı. ve hepsi e, e, askerler... E, biraz korktuk. Baba korktu. E, bizi e, e, İtalyaya götürdü. Hı -hı. Geçecek sonra yine döneceğiz. E, dönmedik. Siz çocuktunuz o Evet, 8 yani. yaşındaydım. Hı -hı. Sonra e, herhalde ara ara gelip gittiniz mi? Evet, her, her Hı -hı. zaman. Evet. Hı -hı. Bir, bir buçuk, iki defa her sene geliyorum ben. Hı -hı. Birinci ekmek e, e, unutulmaz. Çok güzel söylediniz. E, bu etkinlikte aslında bahsettiğiniz unutulmaması üzerine Gerçek evet. gerçekleşiyor sanıyorum. Yani bir kültür var ortada ve tabii, o kültürde çocuklara aktarmak, tabii, sonraki nesillere aktarmak tabii. üzerine. Siz de bir parçasıydınız bunun. Biz sabah yakalayamadık, sizde bir kostüm giydiniz mi acaba? Evet, ben ha. ben benim kostüm e, Paolo Parma terzi. Hı -hı. Terzik S evet ben e, o terzi benim babamın kardeşiydi. Hı hı. E, büyük babamın kardeşi dede. Hı hı. Ve o terzi o esas alışveriş yapıyordu kumaş. Hı hı. Götürüyordu Fransa'da, Almanya'da, Çin'den her yerde nerede güzeldi. Sonra e, vardı bu firma Pal ha. Lena Palma ve onu aldı hı hı. ve 20 sene e, devam etti, işletti. İçeride 60 kişi çalışıyordu ve iki tane e, kesiyordu makas ile ve o bunları dikış Ama hepsi aristokrati ve e, e, sultanlar aile hepsini. Hı hı. Devam etmiyor, veriyor 20 sene sonra. O, o, o zannediyorum ihtiyar oldu ve bıraktı sonra. Sizde hala kalan kostümler var mıdır acaba? Ee, yok bir yok en güzel. Ee, onun kostümler e, gördüğüm topkapıda hı hı. ve e, Sadberg Hanım müzesi de. Orada daha bir şey var. Ee, var bir kitap, çok hı hı. büyük bir kitap, 18 kilo. Hülya Hanım'ın kitabından bahsediyorsunuz. Evet, Hülya Hanım ama kitap e, e, e, koçlar bu, buldu hı hı. bir. Seine Anne Anne Ömer Koç'un annesi buldu bu bu burada bir antikaçiye hmm. ve içeride bu kitap yazıyor her ismi her ölçü ne aldılar para ödediler öyle ömüler bu 18 kilo böyle buradan oraya kadar bir kitap ve orada terzane terzihanede idi ve yazıyorlardı Hı -hı. Ne oldu ne olmadı çıktı çıkmadı buydu. Aslında onların gelir gider defteri. Evet, de, evet, evet, evet evet evet evet Bu ailenizden bir şekilde çıkıyor demek ki ve antikacıya diye düşmüş. Ee, evet ama o da evel da evel evet ama hayat devam ediyor. Hı -hı. Ee, o zaman e iyi ki e buldular iyi ki tarihi çıktı iyi çok çok iyi ki bir müzede ee, Evet neden bu şeyler e, evet. güzelse hepsi içindir. Benim için yalnız Hı -hı. ki benim bibliotek koymak değil. O zaman iyi ki Madame Koch buldu ve her yere şey de sara bir, bir bir exhibition yaptı Hı -hı. nasıl diyorum bir sergi. sergi. Sevgi zannediyorum 5 sene evvel. Orada, her zaman Sadberg Hanım Müzesi'de. Koştu Evet, bu hı. kitap. Sonra başka da buldular. Neden? Çok meraklı oldular ve arkada her şey bilen madame madame şeydi madame siz söylediniz Hülya. evet Hülya Tezcan, Tezcan Hülya, Tezcan. Evet, Hülya Tezcan. Tezcan Tabii, madame Cecil Franketti o, o bir yere gidiyor bir tarih Hı -hı. sene buluyor enteresan bir şey ve e, çocuklara e, tarihi yalnız nasıl bugün e, yalnız terzilik yoktu hı hı. ama ne oluyordu o zamanlarda hı hı. ve çok güzel neden çocuklar fantazi e, e, hayal gidikliyorsun gıdıklıyor. e, <gülüyor> ve onlar fantazi ile çıkıyorlar hı hı. ve çok güzel bir şey. Hı hı neden yani. konuşabiliriz tarih büyük tarihler ne olduğu ne ama küçüce e, şey gidiyorsun yemeklere e, her gün ne oluyor hı hı. ve o doğru, bir çocukla, doğru çocuklar oluyor. çok seviyorlar hı hı. Peki, eklemek istediğiniz bir şey var mı diye söyleyeyim daha vakti ben, ben e, Türkiye'yi çok seviyorum ve her zaman çok hoş geliyorum ve hatırlıyorum Bilirsiniz bu, bu İstanbul'a ki Belki siz çok gençsiniz Burada bir hayat çok kozmopolit idi Çok çok kozmopolit Dünyanın insanlar vardı İtalyan, Alman, Ermeni, Rum Her şey beraber yaşıyordu Fenalık yoktu Müslüman, Katolik hepsi beraber yaşıyorduk ve ondan şimdi bir şey ama yok yalnız burada eksiktir terbiyeli, hı hı. terbiyeli respekt birbirine. Ee, bu Burada yok ama Roma'da da yok Paris'te de yok <gülüyor> Dünya değiştiriyor, <gülüyor> Dünya değiştiriyor. Ee, bu, Maalesef Ama burada İstanbul e, Kozmopolit Neden sen e, he, Her şey e, Taraf Duyuyordun bir lisan Bir lisan değil Neden kültür de geliyor beraber ve Burada dolu kültürdür Birbirine böyle ve beraber yaşıyorduk ve siz genç Türkler bunu çıkartın neden çok güzel dünyanın e, dünyanın e, kımeti sizin çocuklar için hepsi aktarabileceğiniz bir şey varsa o da bu. Çünkü çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Peki bir şey soracağım büyük dedeniz. Terzilik yapmaktaydı. Babanız da devam ettirdi değil mi? Yok yok yok. Büyük... Büyük e, kardeşi. Kardeşi. E, benim e, dede başka iş yapıyordu. E, şey yapıyordu. E, on, e, İstanbul'da e, 1900 tam iki ve üç iki tane e, o adam bu firmalardan idi bir tane Pirelli idi, Obrucci, Klöckner Stahl ve Demir, demirciler. Ve ona, onların Büro Evelsi Nurosmagne dei sonra Fermene Gilecci ha dedi. bu iş yaptılar her zaman. İtalya'da da onu yapmıyorlar. Yok yok, burada. Tabii. Burada, burada. Ben, ben sonra bu 1902 e, e, 1977'ye kadar sonra burada buradaydılar. Ben biz sonra e, ne zaman küçük idik, e, gittik. Hı hı. Ama bu idi esas bizim babamız hı hı. iş. Çok teşekkür ediyorum. Size diye. teşekkür ederim. Memnun edin. oldum. Ben <gülüyor> memnun yine gelmenizi, <gülüyor> yine karşılaşmayı ümit ediyoruz. Evet. Mario Bede Mario Parma'yla gerçekleştirdiğimiz ufak mülakatlı Parma e, ailesinin fertlerinden bir tanesi. Osmanlı e, Sarayı'nın e, tersi olmuş Parma ailesinin bugün e, ne yaptığında bu vesileyle aslında yani İtalyan Koleji'nden e, öğrenciler tarih verirken biz de böyle bir e, böyle ayrıntıları vakıf olmuş olduk. Evet. Bir kenara kaydettik. İlk yeniden ekmek unutulmaz. Lafını da bir yerde tutalım. E, Mario Parma'nın ağzından duymuş olduğumuz. açık dergi.